Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta geçtiğimiz günlerde yine Sapanca Gölü gündeme geldiği için biraz Sapanca Gölü'nden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz senelerde kuraklıkla ve sürekli seviyesi inen durumuyla su seviyesinin inmesiyle gündeme gelmişti. E, bu sefer Sapanca Gölü e, Türkiye petrol Raf rafinerileri anömi şirketine, tüpraş ve onlarca ambalajlı su şirketine tahsil edilen suyuyla e, gündeme geliyor. Gölün suyu biliyorsunuz e, kuraklıkla bile, e, kuraklıkla bile çim ve kentsel peyzaj alanlarında bile sulama suyu olarak kullanılıyor. E, ve yine kendisini çevreleyen ormanlık alanların büyük bir bölüm yok edilmesiyle de gündeme geliyor. Yıllar içinde onlarca habere konu oldu Sapanca ...biz hep gündeme gündemi getirmeye çalıştık... Evet. Ee, ...bu sefer... E, ...senin de söylediğin gibi... E, ...yine bir su kullanımı ile ilgili... E, ...gündem gündemimize girdi... E, ...ilginçtir giriş biçimi... E, ...Sapanca gölü etrafında gerçekleşen... heyelan nedeniyle ortaya... E, ...kaçak su burları çıkıyor... Bu bölgenin içerisinde yani Kartepe'nin Sapanca sınırı içinde kalan soğucak mevkisinde yaklaşık 500 dönümlük bir alanda heyelan meydana geliyor. Ve heyelanla birlikte toprağın altına gömülmüş yüzlerce kaçak su borusu birden Orta ortaya işte. çıkıyor. Bu hatların dağın üst kesimlerindeki suları tesislere aktarmak için su firmalarının döşediği iddia ediliyor ki <gülüyor> büyük... Hı hı. E, ...oranda doğru bir iddia bu. E, bu boruların e, tıkanıp patlamasıyla da e, aslında Heyelan'a yol açtığı da iddia ediliyor. Evet, şimdi bütün bunları konuşmak için sadece bu e, kaçak ambalajlı su şirketlerinin kaçak e, boruları değil... ...aslında Sapanca'nın bütün problemlerini e, bu kısa süre içerisinde ele alabilmek için bir konuğumuz var telefon hattımızda. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden yardımcı doçent doktor Mahnaz Gümrükçüoğlu telefonun öbür ucunda. Merhaba Mahnaz Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sağ olun. ediyoruz. Ee, Mahnaz Hanım öncelikle hani Sapanca'nın dertleri bitmiyor gerçekten ama şu kaçak su boru hatlarından bir bahsetsek ondan sonra diğer sorunlarından da Sapanca'nın e, bahsedebiliriz değil mi? <gülüyor> Tabii ki. Evet. Ee, bu yani doğal afetler bazen e, iyi şeyler ortaya çıkartıyorlar bilmiyorum ama <gülüyor> e, bu, bunun ortaya çıkmış evet. olması e, en azından e, bazı şeylik tescilleri. Bunlar e, bilinen şeylerdi açıkçası ne yazık <gülüyor> ki maalesef. E, bu kaçak e, işte kaçak kuyuların, e, üzeri kapanmamış kaptaş kuyularının e, herhangi bir şekilde... E, Gerekli önlemlerin alınmadığı, bir takım kuyuların olduğu hep bilinen bir şeydi. Ama böylece böyle alevi hale gelmiş oldu. Evet. Şu bir gerçek ki e, buradaki e, su dengesinin korunması açısından işte hem kaçak hem resmi hem e, diğer e, kanallardan yapılacak olan bütün su çekimlerinin, su kullanımlarının e, bir e, envanterinin çıkartılması gerekliliği bir kere daha ortaya çıkmış oldu böylece. Mahnaz Hanım, şimdi bu haberlere yansıyan e, bilgilerin arasında şöyle bir şey de var. E, geçtiğimiz yılın sonunda başlayıp e, 2015 Şubat ayında sona erdirilen e, bir e, araştırma yapılmış. Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Halk Sağlık İl Müdürlüğü ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nün görevlilerinin hı hı. katıldığı e, kaçak su denetleme ekipleri oluşturulmuş. Üç ay daha bayır e, gezerek tespit yapıldığı söyleniyor. Yani e, 2015 batında e, sonuçlanan bir tespitten hı hı. bahsediyoruz ve işte e, Haziran ayının e, başında gerçekleşen bir heyelanla yine ortaya Hepini sevilen bir e, kaçak su borularından bahsediyoruz. Suları taşımak üzere döşenmiş borulardan bahsediyoruz. Nasıl bir tespit yapıldı ki? Hani bu kadar kısa bir süre içerisinde. Çünkü aynı zamanda bu haberin görüntülerine eşlik eden fotoğraflarda e, yüzlerce boru gözüküyor. Eğer hani bizatı o bölgeden çekildiyse fotoğraflar e, ciddi bir çalışma yapılmış. Çok kısa bir zaman diliminde. Değil mi? Evet aslında şöyle söylemek gerekir. Daha önce yani çok da ilan edilmemiş başka çalışmalar da var bu bölgedeki. Özellikle e, su dolum tesisleri onların e, kuyuları işte nerelerden su alınıyor nasıl kullanılıyor vesaire bunlarla yapılmış daha önce yapılmış çalışmalar da var. Ama Hı -hı. bunlar deşifre edilmiş çalışmalar değiller. E, bu çalışma ve üstelik arkasından bu olayla Deşifre olmuş durumda. Çünkü resmi kanallarla yapılmış bir çalışmaydı bu. Hı hı. E, bilinen bir şeyin e, ortaya çıkartılması için yapılmıştı. Ama e, açıkçası kaçakları takip etmek o kadar kolay bir şey değil. Resmi kurumların evet. da bunu takip etmesi çok kolay bir şey değil açıkçası. Hı hı. E, ancak böyle şeylerle ortaya çıkıyor demek ki. E, onun dışında e, yapılan çalışma yapılan çalışmanın ayrıntılarını ben henüz rapor olarak görmedim. Ee, ne var, neler çıktı, ne, ortaya nasıl bir envanter e, çıkarıldı, çıkarıldı ya da e, bir envanter çıkarıldı mı? O, hmm. Onu çok iyi bilmiyorum. Ben e, de henüz de şifre edilmedim çünkü. Hmm. Ee, ama neticede e, şunu söylemek gerekir ki e, bu bölge e, bütün havza olarak, havza olarak baktığımızda bakmamız gereken bir bölge. Ve havza olarak baktığımızda da e, hakikaten e, böyle e, çok büyük ferit, e, Çalışmalarla ya da müsferit bir takım faaliyetlerle tahribatına ya da talanına izin verilen bölgelerden bir tanesi izin verilen demeliyim biraz yanlış olur. Hmm. Yani bu şekilde bu böyle bir talana açık bir bölge olduğunu söyleniyor. Evet, evet. Peki bu su şirketleri ambalajlı su şirketleri Sapanca'nın suyunu çekiyorlar bunu biliyoruz. Başka kullanımlar da oluyor. Su şirketlerinin Yüzdesi nedir hocam? Yani ne kadarından sorumlular? E, Sapanca'dan çekilen suyun? Aslında yani genel anlamda geneldir yüzdeye vurduğunuz zaman küçük bir payları var. Hı. E, özellikle de şeyle karşılaştırdığınız zaman işte tükraşla ya da e, diğer belediyelerin ya da diğer sanayilerin Hı. yani görünmez anlamda görünmez sanayilerin üstelik kullanımıyla karşılaştırdığınız zaman evet küçük bir payları var. Ama mesele bu değil yani mesele bu nasılsa payları küçük istedikleri gibi kullansınlar e, devam etsinler anlamına e, gelmemesi gerekiyor bunu payı küçük de, de, demekle e, ya da tüpraşın payı en büyük dediğimiz zaman bütün günah kişisinin tüpraş olduğunu düşünüp e, işte geri kalan her şeyi bir kenara her kişi Hı. ya da bütün firmaları bütün yapılanların e, yapılan yanlışları bir kenara bırakmak anlamına a, anlamı, olma, anlamı çıkarılmamalı açıkçası bunlar e, çünkü bütün e, Mümkün olarak havza bazında kimin ne kadar suyu kullandığını kullandığı herkesin çok net olarak bilmesi gerekiyor. Bunu çok açık, bunu gizlenecek bir tarafı yok çünkü. Suyun miktarı belli, suyun azaldığı dönemler belli. Şu anda suyun yükselmiş olması demek istediği kadar herkesi rahat rahat su çekebileceği hmm. anlamına gelmiyor. Bundan sonrasındaki bütçenin yani su bütçesinin çok iyi e, e, çıkarılması gerekiyor. Dolayısıyla su şirketleri yani bu bütçe çıkarıldığı zaman daha Hı -hı. kaç tane su şirketi buraya açılabilir? Daha ne kadar bunun istihap adı nedir? Bunun bilinmesi önemli evet. olan. Yani buraya kadar geldi. Daha kaç şirkete izin verilecek? Daha kaç şirket üstelik resmi kanalla olanları biliyoruz. İşte bu kaçaklarına ne kadar Hı -hı. su çekildiğini bilmiyoruz Bilinmiyor. bile. E, bu Bütün bunları düşündüğümüz zaman e, o zaman e, yani, buyurun e, bu göl e, zebil istediğin isteyen istediği gibi hı hı. kullansın anlamına geliyor. Bu yapılmadığı zaman gerçek bir havza yönetimi gerçekleştirilmediği zaman ne yazık hı. ki. Aslında hı. bütün e, su havzaları için geçerli olan bir yönetim anlayışı olması gerekiyor havza bazında. Yönetim, Hı. su kullanan bütün aktörlerin ne kadar kullandığını e, ve bir öncelik sıralaması yapılması Hı. gerekiyor. Yani gölün kuruması demek aslında bütün oradaki canlı faaliyetin sona ermesi gerekiyor. Hı. O yüzden öncelikli şey gölün e, sürdürülebilir bir seviyede e, tutulması e, ve insani amaçlı kullanımların öncelik arz etmesi ve sonrasında kullanımı e, sıralandırmak. Gerekiyor herhalde bütün su varlıkları için geçerli olan bir şey ve sizin söylediğiniz gibi çok önemli bir nokta sadece resmi kullanım sayılarını bilebiliyoruz evet, kaçak kaça kısımlar boyutu daha da vahim hale getirebilir tabii ki. Bunun bu arada bunun tam tam olarak şeyde bilmiyoruz. Yani resmi de tam olarak bilemiyoruz. Çünkü TÜBİTAK'ın tam net Ne kadar açıklama bir yaptıkları, açıklamaların e, kesinlikle o rakamlarda olduğu e, ve de daha da e, fazla almadıkları konusunda e, bir e, garanti yok. Hı -hı. Bir ikincisi zaten önümüzdeki dönemde kapasite artışına gideceği için su kullanımı iki katına çıkacak. Yani alacağı suyu da iki katına çıkartacağını Hı -hı. ilan etti kendisi söylüyor. Hocam isterseniz Aa, bu, şöyle yapalım. Arada... Ee, Eten... Şöyle yapalım. Tüpraş meselesini bölmeden evet. konuşalım. Hı -hı. Bir müzik aramız var. Onu Hı -hı. verelim. Ondan sonra, tüpraşı, Ondan sonra tüpraştan evet. devam edelim. Bütün detayları da tamam. ele alalım. Tamam. Peki. Ee, Peki. Şimdi The Standall's stand dinliyoruz. Dirty Water. Su hakkında bu haftaki konumuz yine Sapanca Gölü. Bu sefer Sapanca Gölü kaçak su çekimiyle e, heyelenle tesadüfen ortaya çıkan kaçak su çekimi borularıyla gündemde. Ve konuğumuz Sakarya Üniversitesi'nden, mühendislik fakültesinden, çevre mühendisliği bölümünden yardımcı doçent doktor Mahnaz Gümrükçioğlu. Mahnaz hocam ilk başta e, kaçak e, su çekiminden biraz bahsettik ilk bölümde. Şimdi e, konu zaten tüpraşa gelmişti. Birazcık da tüpraşla ilgili e, neler oluyor... Ondan bahsedelim. 4 Haziran'da bir duruşması şimdi, vardı herhalde. Anlayamadım. 4 Haziran'da bir duruşması vardı hemen birkaç gün öncesinde. Evet, işte, buradaki e, davayla ilgili bir duruşmaydı sanırım. Hı -hı. Tarihini tam hatırlamıyorum ama. E, şimdi tüpraş çok büyük bir kuruluş olmazsa olmazlardan bir tanesi. Mutlaka çalışması gerekiyor. E, mesele e, kendisine alternatif yaratılmaması. Evet. E, bu bunu illaki özellikle özelleştirildikten sonra hala 50 yıllık e, tahsisleri kullanmaya devam edebilmesi hı hı. Ve bir edebiliyor olması problem aslında. Özelleştikten sonra özellikle bu alternatifleri yani su kaynağı alternatiflerini yaratması mutlaka gerekiyordu. Ama bunun için aynı zamanda teşvik de görmesi gerekiyor. Bu kadar büyük bir kuruluşun üstelik ilkinin olmazsa olmazlarından bir tanesi olduğu söylenen bir kuruluşun teşvik de görmesi gerekiyor aynı zamanda. Ve de eninde sonunda bir şekilde bu suyu kullanması gerekiyor ama içme yani dünyadaki sayılı içme evet. suyu kaynaklarından bir tanesinden kullanmaması gerekiyor. Hı -hı. Bütün Hı -hı. mesele bu. Yoksa hani tüpraş e, hemen e, böyle su ile ilgili şeyler söylediğimiz zaman ne yapalım tıpkaş kullanmayacak mı? E, tabii ki kullanacak deyip e, itiraz edenler oluyor. Evet, elbette evet. ki e, su kullanacak tıpkaş, elbette ki çalışacak ama safan dedeninden almak zorunda değil. Birçok alternatif var ve bu alternatifler bu kadar e, kuraklığın arkasından ya çünkü 2013 öncesinde 2013'te başladı e, su çekilme Evet. ve 2013 öncesindeki e, su miktarı 2013 sonrasında 3'te 1'e düştü. Hmm. Yani bu kadar büyük bir düşüş olduğu zaman bir de sürdürülebilirliği var bu, bu işin. Yani hmm. onların da e, üretimlerini sürdürebilmeleri için suya ihtiyaçları olduğunda e, bir takım alternatifler yaratmaya gittiler. Bu kadar tedkillerinde, tedbiri de aldıkları için Evet. E, alternatifleri neydi? İşte e, gri suyu kullanmak e, hı, ya da evet. atık suyu, belediye atık suyunu e, kullanmak şeklindeydi. Ama bunlar tabii e, ayrı teknoloji e, gerektiren, ayrı yatırım gerektiren e, e, protestler. Ve zira işte işin içerisinde korozif yapısı, korozyonun önlenmesi var falan bir, çok, bir takım teknik detaylar var. Hı hı. Bu bu teknik detayları aşabilmek için süreye ihtiyaçları var tabii. Ama bugün ve yarın biz bunu yapacağız vesaire demektense bunun hızlı bir şekilde başlaması gerekiyor. Evet, bu tepkilerin ardından bu kurak dönemde özellikle hemen işte belediye tarafından vesaire hemen açıklamalar yapılmıştı mesela o dönemde. şey i̇şte yüz bin metre su verildiği söyleniyordu özellikle şey. Gö, göle. yuvacık barajından işte çekilen suyun artık çekilmediğini tam aksine barajdan göle su verildiğini tüpraşa gri suyun verilmeye başladığını çimlerin sulanması için yapılmıştı. de gri ama gri suyu kullanmak o kadar kolay bir şey değil ve kullandığı miktarın yani toplam miktarın tüpraşı kullandığı toplam miktarın çok azını olacak, Hı -hı. sağlayabiliyor sağlayabilir gri su Hı hı. Bocuk'tan göle verilen su ise o dönemde Yani göl böyle bu kadar karla ve yağmurla dolmadın evvel evet. e, Verilen su ise e, Gölü 1 santim bile yükseltmeyecek 1, 1 santim 4'te 1 oranında yükseltecek bir miktar 100 bin metreküp gibi bir su verecek Yani böyle evet. 1 santim aşağı inmesi demek Dikey yönde 1 santim aşağı inmesi 450 bin metreküp Ortalama 450 bin metreküp su anlamına geliyor hı hı. Dolayısıyla bundan 4'te de verilirse Gölün ne kadar yükselebileceği belli zaten Şimdi hmm. o dönemleri geçirdik ve or, e, böyle bir yağışlı, çok şükür ki yağışlı bir dönem yaşadık. E, ve karları, e, karlar da eridi artık ve göl e, seviyesinin e, uzun zamandır yükselemediği kadar seviyesinin üzerine çıktı. Hmm. Hatta e, ortalama 4 üç 4 yıldır çark e, deresi dediğimiz, e, onun e, gölün e, kendini yenilemesini sağlayan gidege, gidegeni dediğimiz dereyi hmm. besleyemiyordu. Yani kapakların hmm. altında, seviyesinin altındaydı göl hep. ama artık onun üzerine de çıktı. Artık çakt deresi de besleniyor ve dolayısıyla gölün kendini yenileme şansı ortaya çıktı. Hmm. O yüzden çok şanslı bir dönem biz göl açısından. Ama bu şanslı dönemde Hı -hı. Tamam her şey rahat işte tütün alsın sanayiler de alsın benedyeler de istedikleri Hı -hı. gibi kullansınlar üç beş tane daha şey açalım su tırması açalım vesaire gibi şeyleri Söylüyorsak eğer söyleyebiliyorsak ya da insanlar böyle düşünüyorlarsa e, o zaman e, önümüzdeki bir iki yıl içerisinde aynı kurak dönemi yaşama, yaşayacağımızı e, düşündüğümüzde e, bundan sonrasında Hı -hı. neler olabileceği zaten e, çok aleni orta, olarak ortaya çıkmış oluyor. Bunun Hı -hı. için e, bugün e, testi kırılmadan ani evet. nasibin yani. tedbirimizi almamız gerekiyor. Şu andaki su kapasitesiyle gölün kendini yenilemesini devam ettirdiği dönemi çok iyi değerlendirerek ve bundan sonrasında öyle illaki ki mahkemelerle, polemiklerle vesaireyle değil, gerçekten bu kaynak bu su varlığı bizim varlığımız Hakikaten e, Türkiye'de onun e, seviyesinde bu, bu seviyede e, bir su yok. Dünyada da çok az zaten evet, sayısı. Sayılı göllerden e, birisi yani. Nasıl iyi koruyabiliriz bundan sonrasında ve e, bundan sonraki bir, birkaç nesil daha rahat bir şekilde bu su kaynağını kullanmayı devam edebilirinin hesabını yapılması lazım. Ve buna göre de bir yönetim planının, eylem planının çıkarılması gerekiyor. Evet yani bu şey e, kurak dönem sizin de dediğiniz gibi hocam bir iki sene sonra iki üç sene sonra ya da tekrar kendini tekrarlayacak e, ortaya çıkacak. E, dört beş senede bir oluyor zaten evet, bunu evet. yetkililer de söylüyor bilim adamları Evet ama kölece de ne nedeniyle kuraklıkları arttı ne yazık ki. Evet. Şiddeti artacak. Bir de hı hı. şeyi belirtmek önemli mi hocam? Yanlış bilmiyorsak eğer e, şimdi hem Tüpraş'ın bu su miktarı çektiği su miktarında artış var. E, aynı zamanda işte sizin de ifade ettiğiniz gibi nadir nitelikte içilebilir nitelikte bir suyu endüstriyel amaçlı e, olarak kullanılması söz konusu ve bu suyun bedeline bir kuruş. Kullandığı suyun bedeline ilişkin bir ödeme de yapmıyor. Bunu da özelleştirme döneminde e, kendine hem özelleştirme kanunu gereği hem de petrol kanunu gereği e, bir hak olarak tanındığını ifade ediyor. Evet. E, evet. Yani burada da bir vahim durum var. Yani bir var. an önce zaten bu kullanım miktarlarını başka yerden karşılaması gerekiyor. Çünkü suyun kısmına evet, evet. E, niteliği gereği. Ee, ama aynı zamanda kullanım kullandığı suya ilişkin herhangi bir ödemede yapılmıyor. Ama bundan aynı zamanda ödeme konusunda e, ödeme yaptıklarını söylüyorlar ve bu özellikle ödeme ile ilgili e, kısım e, yargıya intikal etmiş olduğu için onu bir kenara bırakırsak e, önemli olan e, bu tahsisin e, ilelebet devam edilecek e, işte bir kağıt üzerinde bir tahsis bu zaten. Yani evet. o 50 yıl önce çıkarılmış. Bu ilelebet devam edecek gizlendirilmesi direk artarak devam edecek bir tahsis olduğu konusunda bir şey yok ortada <gülüyor> ee, bir ispat yok dolayısıyla evet. üstelik de e, ben o kendilerine de e, toplantılarda bunu bunu söyledim yani böyle olsa bile <gülüyor> böyle olsa bile sizin üretiminizi devam ettirebilmeniz için bugünün e, yani su kaynaklarının sürdürülebilirliği şartımız var. Evet. E şimdi şimdi bu sukalığı sürdürebilir, sürdürülebilir hale getiremiyorsak, o zaman sizin zaten kendinize alternatif yaratmanız mecburiyeti var. Hı -hı. Evet doğru değil, e, e, tasdik ediyorlar. ...vedeyi yaratmak için uğraşıyorlar... ...ama tabii bu işler e, çok ciddi... ...yatırımlar gerektiği için... E, ...bugüne kadar da hiç böyle bir zorlamayla... ...karşılaşmadıkları için... ...hatalardan bir tanesi bu... ...bu evet. çok daha önceden yapılıyor olması... ...gerekiyordu... E, ...bugüne kadar da herhangi bir zorlamayla yaptırımla... ...karşılaşmadıkları için de... ...çay e, şey yapıyorlar... E, ...yani zaman içerisinde bunu gerçekleştireceklerini... ...söylüyorlar... ...evet doğrudur gerçekleştirecekler... ...kendi üretimleri için gerçekleştirmek zorundalar ama ne olursa olsun bu gölden de gene kullanacaklarını söylüyorlar. Evet. Mesela e, üretimin gel, sürdürülebilmesi için diğer e, kaynakların bütün üretimden bahsediyorum ama illa tüp üretiminden Tabii. değil. Hı hı. Bütün e, kullandığımız her şeyin üretimi e, genel anlamda daha maddesi doğadan geldiğine göre e, bütün üretimi devam ettirebilmek için hayatın sürdürülebilirliği için doğa kaynaklarının aslında doğal varlıkların demek Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Doğal evet. varlıkların sürdürülebilirliği şart. Göl bunlardan bir tanesi. Ee, iç, e, öncelikle insani amaçlarla kullanılmak zorunda. Eğer ülkese izin veriyorsa diğer amaçlarla da kullanılabilir. Bu da e, işte e, su, mesela gene insani amaçla sulama olur vesaire olur. Hiçbir Ama sanayinin, için evet. sanayinin atık suyu e, şey, arıtıp Soğutma tekrar için, kullanma şansı için, olduğu değil. için ee, sanayiye özellikle bu alternatifleri gerçekleştirebilmek ve kullanabilmek için fırsatlar yaratılması ve teşvikler verilmesi mutlak ve mutlak gerekli su kay su çünkü, çünkü dünyadaki su bitecek yani su yok olmuyor kullanılabilir evet, su yani ha, bu, özellikle de küresel ısınma vesaire gibi hı. ve de suyun yanlış kullanımı kirletilmesi e, gibi şeyler işin içerisine girdik, girdiği sürece suyun kullanılabilirliği ortadan kalkıyor Dolayısıyla daha fazla arıtma e, yatırımları, işte daha fazla daha fazla e, hmm. akışlarin kullanılması gibi birçok e, şeyle karşılaşıyoruz. E, bu ekonomiye de zararlı. E, o hani herkes önce ekonomiyi düşünüyor ya, o yüzden evet. hep böyle hmm. söylüyorum. Yani bu ekonomiye de zararlı. E, Ekonomi eğer devam ettirebilmek istiyorsak, doğanın sürdürülebilirliğini, doğal varlıkların sürdürülebilirliğini sağlamamız şart. Evet. Evet. Krizin yani. derinleşmeden e, ve yani altından kalkamayacağımız, baş edemeyeceğimiz noktalara <gülüyor> ulaşmadan önce çözüm imkanlarımız varken bunları yapıyor olmak lazım. Çünkü e, karşılaşacağımız krizin boyutu cidden artık o noktada çözüm üretmemize el vermeyecek çok boyutlarda olabilir. <gülüyor> e, o durumda çok daha böyle canımızı yakan tedbirleri almak zorunda kalabiliriz e, o duruma düşmeden önce bir an önce hareket etmek gerekiyor. Evet. evet. Yani bu durumda evet. Sapanca özelinde Sapanca'nın korunması mutlak şekilde korunması şart. Evet, tüm su varlıklarının korunması. Tüm su varlıkları için de bunu söyleyebiliriz. Ee, maalesef çok. sonuna geldik. Programımızın Mahnaz Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Bu bilgileri bizlerle ediyorum. paylaştınız. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Daha evet, sonra inşallah ben. başka programlarda da görüşürüz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, yayınlar diliyorum. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim haftaya görüşmek üzere hoşça, hoşça kalın. kalın su hakkı kar için değil yaşam için su hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce